132. Bölüm Bir gün Peygamber Efendimiz Zaferoğulları Mahallesi'ndeydi. Yanında Müslümanlardan bir grup vardı. Bir ara Abdullah bin Mesud, Resulullah Efendimizin kendine baktığını fark etti. ''Bana Kur'an okur musun ey Abdullah?'' böyle bir teklifle karşılaşacağını beklemiyordu. Kur'an sana indirilmişken benim sana Kur'an okumam nasıl olur ey Allah'ın peygamberi? Ben onu başkasından dinlemekten hoşlanıyorum. Abdullah Besmele çekti ve Nisa suresini okumaya başladı. Kur'an'ı pek iyi bilen güzel okuyan bir insandı. Peygamber Efendimizin daha önce müminlere Kur'an'ı dört kişiden öğrenin. Abdullah bin Mesud'dan Übey bin Kaab'dan, Muaz bin Cebel'den ve Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim'den buyurduğu biliniyordu. Yine bir gün Hazreti Ebu Bekir ve Ömer beraberce Abdullah'ı ziyaret etmişler. Müjdeler olsun sana ey Abdullah! Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu işittik. Kur'an'ı inişindeki tazeliyle okumaya özenen kişi, Abdullah bin Mesud'un okuyuşu gibi okusun. Evet peygamberimiz böyle buyurdu ey Abdullah. Ne mutlu sana demişlerdi. Resulullah Efendimiz Abdullah'ı pek sever. Ona pek değer verirlerdi. Hayber'in fethinden sonra Yemen'den gelerek Medine'ye yerleşmiş bulunan Ebu Musa Eşari, yeni yeni tanımaya başladığı arkadaşlarından... Abdullah bin Mesud'u bir zaman Hazreti Peygamber'in aile efradından biri sanmıştı. Kur'an'ın 70'ten fazla suresini doğrudan doğruya resul Ekrem Efendimiz'den öğrenen Abdullah'ın güzel okuması başkaydı. Onu bizzat peygamberler i̇mam Efendimiz'in karşısında onun denetimi altında okuması çok daha başkaydı. Bununla beraber emir emirdi şu andaki duygularını dile getirme imkanına sahip değildi. Mallarını insanlara gösteriş için sarf edip Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Bir kimseye şeytan arkadaş olursa vay onun haline. O ne fena bir arkadaştır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmış, Allah'ın kendisine verdiği rızıktan Allah rızası için sarf etmiş olsalardı ne iyi olurdu. Halbuki Allah onları bilendir. Hiç şüphe olmasın ki Allah zerre ağırlığınca olsa da zulmetmez. Şayet işlenen amel iyilikse onu kat kat artırır. Kendi yanından da ona büyük bir ecir ve mükafat verir. Biz her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Habibim seni de hepsinin üzerine şahit yaptığımız zaman Onların hali nasıl olacak? Abdullah başı önünde, saygı içinde okumasına devam ediyordu. Surenin bu ayetine gelince, Fahri Kainat Efendimiz, bu kadarı yeter dedi. Seni memnun edebildim mi ey Allah'ın Resulü? Abdullah'ın gözleri, Allah'ın yarattığı en temiz, en mübarek yüze, bu soruları taşıyarak yöneldi. Fakat Efendimizin yüzü gözlerinden süzülen yaşlarla ayrı bir ifadeye pürünmüştü. Bu defa Abdullah'ın gözleri seni üzdün mü ey Allah'ın sevgilisi diye bakar olmuştu. İhtimal ki Yüce Mevla sevgili peygamberinin gözleri önünde ayetlerde anlatılanları tecelli ettirmişti. Bu arada büyükler büyüğü Efendimizin Allah'ım bu daha ben aralarındayken böyle olanların göreceği azap, ya görmeyeceğim ümmetimin haline olacak dediği duyuldu. Resul-i Ekrem Efendimiz, ümmeti için böyle gözyaşı dökerken, onun zamanında yaşamak, onun bulunduğu şehirde hayatlarını devam ettirmek gibi bulunmaz bir nimetin kadrini bilmeyen, onun getirdiği dine, onun arkadaşlarına zarar vermedikçe huzur bulamayan betbah münafıkların da sayısı az değildi. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberler Sultanı'nın şehrinde yıllardır onunla birlikte yaşamak, onlara hiçbir şey kazandırmamış, içlerindeki küfür ve nifak duygusundan zerre bile koparamamıştı. Halbuki o büyük sultana iman eden, kalbini onun eşsiz mabitlerine çevirenlere, yüzyıllar ötesinden aynı tazeliğini muhafaza ederek ulaşacak olan nübüvvet pınarının Hâb-ı Hayat, yeterinden fazlasıyla gönülleri huzura kavuşturacaktı. Gönüllerini o pınarın kaynağına çevirenler, o mübarek devrede yaşamadıklarına esef etmemeliler. Bizleri Habibi Ekrem'inden yüzyıllar sonrasına bırakan takdir kalemi, sevgili peygamberinin manevi desteğini yüzyıllarında ötesine ulaşacak, bütün varlık alemini kucaklayacak değerde takdir etmiştir. O, sadece yaşadığı asrın değil, anasından doğacak en son insana varıncaya kadar herkesin peygamberi. Biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik buyuran Yüce Mevla, kullarından hiç kimseyi mahrum bırakmaz. Hiç kimse, Habibi Hüda Efendimizin zamanına yetişemediği için Allah'ın rahmetinden ve sevgili Habibi'nin şefaatinden mahrum kalmaz. Bizim inancımız ve Rabbimizden dileğimiz budur. Bir gün Peygamber Efendimiz, Beni Mustalik kabilesinin Medine'ye baskın yapmak üzere hazırlandıklarını öğrendi. Onlara, kendi yurtlarında yetişmek üzere derhal ordunun hazırlanmasını emretti. Hicretin beşinci yılıydı. Şaban ayı gireli henüz iki gün olmuştu. Üçüncü gün Medine'nin idaresi Ebu Zergıfari'ye bırakıldı ve ordu yola çıktı. Çekilen Kur'a'da, Peygamber Efendimiz'e yol arkadaşı olma hakkını kazanan Hazreti Ayşe' de bir deve üzerine yerleşti. Yola çıkarken ablası Esma'dan ödünç olarak bir gerdanlık almayı da ihmal etmemişlerdi. 700 kişiyi bulan ordu Kona göçe ilerlemeye başladı. Cüveyriye, Beni Mustalik kabilesi reisinin kızıydı. Bir rüya gördü. Pırıl pırıl parlayan ay tam Medine üzerindeydi. Sonra hareket etti, kendine doğru ilerliyordu. Geldiği nihayet Cüveyriye'nin kucağına kondu. Yaban atılması caiz olmayan bir rüya gördüğüne inanarak uyandı. Aydınlık günlerin geleceği anlaşılıyordu. Son günlerde Yesrib iline yapılması düşünülen ve hazırlıkları sürdürülen baskının bu rüyayla bir ilgisi olmalıydı. Üç gün sonraydı. Birdenbire çıkıp geliveren bir ordunun yaptığı baskın, Beni Mustaliklileri şaşkına çevirdi. Kabilenin can damarı sayılan ve Müreysi suyu adı verilen suyun başında dinlenmekte olanlar, üzerlerine yürüyen yüzlerce kişilik bir kuvvetin karşısında fazla dayanamayacaklarını derhal anlamışlardı. Kısa zamanda biten baskın sonucu 12 kişi ölmüş, pek çoğu kaçarak canını kurtarmış, Kadınlar, çocuklar ve savaşanlardan bir kısmı esir edilmiş bulunuyordu. Bu arada Müslümanlardan Hişan bin Subabe isimli şahıs yine Müslümanlardan biri tarafından öldürüldü. Bu sadece bir hataydı, kasıt yoktu. Muharebe bittikten sonra Hazreti Ömer'in hizmetçisi Cehcah'la Hazretlilerden birinin hizmetçisi olan Sinan bin Weber kuyu başında anlaşmazlık çıkardılar. Yarı şaka yarı ciddi olan gürültü kavgaya dönüştü. Sinan, yetişin ey Hazretliler diye bağırmaya başladı. Diğeri de yetişin ey muhacirler diye bağırmaktaydı. Ale ve yongayla koşmakta pek mahir olan Arap tabiatı burada da kendini gösterdi. İş ciddi şekilde ele alındı. Cehçahın, ''Bu iş yakayla başlamıştı'' gibi sözleri gürültüler arasında kayboldu gitti. Müzik Beni Mustarik savaşmaya gelen ordunun asıl savaşı burada, Müreisi suyunun başında başlamak üzereydi. Derhal yetişen Efendimiz iki tarafı yatıştırdı. Kınlarından çekilmek üzere bulunan kılıçlar yerlerine bırakıldı birbirine vurmak üzere hazırlananlar tekrar kucaklaştı. Bu durumu gözleriyle gören Abdullah bin Übey bin Selül fena şekilde kızmıştı. Yanında bulunan birkaç münafaa. Bütün bunlar oldu ha. Dağdan geldiler, bağdakini kovdular. Şehrimize sahip çıktılar, hakim oldular. Vallahi bizim bu halimiz atalarımızın doyur köpeğini gelsin seni yesin sözünden başkasına uymuyor. Ekmeğimizi yediler. İnciğimize sarıldılar. Artık bu iş böyle yürüyemez. Vallahi Medine'ye varalım. Elbet şerefli olan, şerefsiz olanı oradan sürüp çıkartacaktır, diyordu. İbn-i Selül'ün boğazında patlayacak hale gelen damarlar, bir iki nefes alması lazım geldiğini hatırlatıyordu. Ara sıra kabaran kin duygusu, bu defa taşmıştı. Sağında solunda bulunanları, şöyle bir gözden geçirdi İşte bu başınıza elinizle sardığınız bir beladır onları yurdunuza soktunuz malınızı bölüştünüz halbuki yüz vermeseniz defolup giderlerdi yurdunuzdan dedi bu sözüyle o artık Medine'de idareye el koyacağını yapacağı bir darbeyle başa geçeceğini anlatmak istiyordu daha sonra da peygamber efendimizin kolundan tutacak hadi Abdülmüttalib'in çiftini sürmeye diyerek kovacaktı Onların yanında bulunan gençlik çağına ilk adımlarını atmış bir delikanlı bu sözlerden hoşlanmamıştı. İblis Selül'ün şerefsiz derken Peygamber Efendimiz'i kast anlamıştı. Oradan ayrıldı. Nebi Ekrem Efendimiz'in bulunduğu yere doğru yürümeye başladı. Küçücük bir çocuk olduğu günlerde Resulullah Efendimiz'in kendi evlerinde kaldığını hatırlıyordu. Babası Erkan Efendimiz'e evini tahsis etmiş ve İslam dini yıllar yılı onların evinden tebliğ edilmişti. Artık yiğit bir delikanlı olma yolunda adımlar atan Zeyd, vicdanının emriyle Seyyidül Enbiya Hazretlerini bulacak ve durumdan haberdar edecekti. Zeyd, duyduklarını kelime kelime anlattığı zaman Ömer İbni Hattab, Sinirinden yerinde duramaz olmuştu. Yani bir Allah. Emret akrabasından Abbat bin Bişre vursun boynunu şu münafığın. Dedi. Seyyidül Enbiya Efendimiz ona baktı. Nasıl olur ya Ömer? O zaman insanlar Muhammed arkadaşlarını öldürüyor diye konuşurlar. Olamaz bu dediğin. Ama hemen yola çıkacağız. Efendimizin gelen bu haberle üzüldüğünde hiç şüphe yoktu. Günün bu saatinde orduyu yola çıkarmak. Hiç adeti değildi. Bu saatte dinlenmekten başka bir şeye insanın gücü yetmezdi. Bununla beraber vakit geçirmeden ordu yola çıktı. Evs kabilesinin reisi Üseyd bin Hudayr geldi. Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi. Sana da selam olsun, rahmet olsun ey Üseyd. Hoşlanılmayan bir vakitte yola çıkmamız emrettin bir Allah. Biz senin böyle bir vakitte yola çıktığını bilmiyorduk. Arkadaşlarınızın söyledikleri sana ulaşmadı mı? Hangi arkadaştan ve hangi sözden bahsediyorsun? Übey bin Selül ne demiş? Medine'ye varınca şerefli olan şerefsiz olanı sürüp çıkartacak demiş. Doğru söylemiş ey Allah'ın Resulü. Sen dilersen onu derhal sürüp çıkartırsın. Yemin ederim Allah'a ki şerefli olan sensin. Şerefsiz ve sefil olan da odur. Daha sonra Üseyd sözlerine şöyle devam etti. Bununla beraber onun hakkında yumuşak davran ey Allah'ın Resulü. Şimdi şundan emin ol ki Allah Teala'nın bizi seninle şereflendirdiği günlerde onun kâmi de ona giydirecekleri taca boncuk dizmekteydiler. Bu sebeple o seni mülkünü elinden alan bir zorba olarak görmektedir. Resulullah Efendimiz bu yiğit, mert ve samimi kişiye gülümseyerek baktı. Yürüyüş devam ediyordu. Zeyd bin Erkam tarafından peygamber efendimize ulaştırılan haber, döne dolaşa yine Abdullah bin Übey bin Selül'ün kulağına kadar varmış bulunuyordu. Yürüdü, Resulullah Efendimizin yanına vardı. Ey Allah'ın peygamberi! Zeyd bin Erkam size benim söylemediğim bazı şeyler anlatmış. Halbuki bu sözlerden benim hiç haberim yoktur. Böyle bir sözü söylemediğime yemin ederim. Yanında bulunanlar onu desteklediler. Yani bir Allah, Zeyd henüz çocuktur. Yanlış anlamış olabilir. Yanlış anlatmış olması da mümkündür. İhtimal ki dinlediklerini aklında tutamadı. Geldi ve olur olmaz sözler söyledi dediler. Peygamber Efendimiz bir şey demedi. Böylece mesele kapanmış oldu. Zaten bu sıcakta Orduyu yürüyüşe geçirmenin sebebi de halkın bu konuyla meşgul olmasını engellemekti. İbnü Selül hakkında Hazret Ömer'in Rasulullah Efendimize söylediği söz İbnü Selül'ün oğlu olan Abdullah'a ulaşmıştı. Derhal Fahri Kainat Efendimizin huzuruna vardı, selam verdi. Ey Allah'ın peygamberi dedi. ''Babamın söylediği nakledilen sözlerden dolayı onu öldürmeyi düşündüğünüzü duydum. Eğer gerçekten böyle düşünüyorsanız bu işi bana bırakınız. Derhal babamın başını size getireyim.'' Abdullah samimiyet ve bağlılık duygusunun süslediği sözlerine şöyle devam etti. ''Ey Allah'ın peygamberi! Bütün hazreçliler peki iyi bilirler ki bu kabile içinde babasına benden daha bağlı ve hayırlı olan, babasını benden daha çok seven kimse yoktur.'' ''Şayet babamı bir başkası öldürürse kendime hakim olamam. Ona bir zarar eriştiririm diye korkuyorum. Böylece bir kafirin karşılığında bir mümini öldürür ve cehenneme girerim.'' Nebi Ekrem Efendimiz onun gönlünü aldı. ''Hayır ey Abdullah, aksine biz o bizimle beraber olduğu müddetçe ona iyi davranacak. Onunla hoş geçineceğiz.'' Abdullah gönlü hoş olarak oradan ayrıldı. Aydına doğru programımızın 132. bölümünü dinlediniz.